Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu ve men yudlil Ve eşhedü en lâ illallah vahdehu lâ şerîke ve ve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 bir ders olacak bu. Bu Mısır'da işte İhvani Müsliminin hem lideri olan hem de Mısır'ın cumhurbaşkanı olan veya İhvan'ın lideri demeyelim de İhvan'ın temsilcisi gibi görünen dışarıda. Muhammed Mursi ile ilgili verilen idam kararıyla alakalı olarak biraz onunla ilgili konuşacağım. Yani genel bir konuşma yapacağım inşallah. Tabii Hakimiyet tevhidiyle alakası olduğu için. Yani konumuzla ilintili olduğu için. Bu hafta inşallah böyle bir konu konu anlatacağım. Şimdi kardeşlerim. Öncelikle. Yani bugünkü konumuzun başlığını şöyle de belirleyebiliriz. Bu demokrasi fitnesi İslam ümmetine nereden girdi? Yani hangi cemaat eliyle veya hangi grup vesilesiyle bu demokrasi fitnesi İslam ümmetinin içerisine girdi? Şimdi biliyorsunuz kardeşlerim. Siyer kitaplarından hepinizin bildiği bir kıssayı size anlatacağım. Sonra da biraz daha farklı bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. O da şudur. Müşrikler, Peygamber aleyhisselatü vesselamın daveti Mekke'de yayılmaya başladığı zaman, işkence yaptılar. insanları tehdit ettiler. insanlarla Peygamberin arasına setler çektiler. Baktılar ki hayır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anlatmış olduğu dinden insanlar uzak durmuyorlar. Onlar baskı yaptıkça, Müslümanlar birbirlerine daha fazla kenetleniyorlar, davalarında daha fazla sebat ediyorlar. Bütün Mekke bir araya toplandı, bir Bilal'e söz geçiremediler. Yani ve Bilal'in de bugün emin olun burada bulunan birçok Müslüman, bilgi anlamında e, belki Bilal'den çok daha fazla bilgiye sahiptir. Ama ne kadar eziyet ettilerse etsinler, bildiği bir kelime vardı, Allah birdir ahad ahad. O onda diretti, müşrikler işkencelerinde direttiler. Sonunda müşrikler iflas ettiklerini anladılar. Yani işkenceyle, baskıyla, eziyetle peygamberin yanındakileri yollarından çeviremeyeceklerini anlayınca dediler ki bununla anlaşma yoluna gidelim. Müşrikler dediler ki Muhammed ile anlaşma yoluna gidelim. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına utbeyi gönderdiler. İlk başta utbe geldi, ondan sonra Velid ibn-i geldi. Ben utbenin peygamberimizin yanına gelişini anlatacağım inşallah. Utbe peygamberimizin yanına geldiğinde peygamberimize dedi ki kardeşlerim, ey amcamızın oğlu, şüphesiz ki sen öyle bir şey getirdin ki bizim birliğimizi bozdun, bizim ilahlarımıza sövdün, bizim atalarımızın sapık olduğunu söyledin ve bizi ve atalarımızı tekfir ettin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dedi ki ben sana bazı teklifler sunacağım, benim bu tekliflerimi dinle. Eğer kabul edersen bu tekliflerimi zaten ne ala, yok kabul etmezsen de sen bilirsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyur dedi. Utbe başladı anlatmaya. Dedi ki eğer sen insanları davet ettiğin bu dine davet etme amacın zengin olmaksa sana aramızda mal toplayalım. Seni en zenginimiz yapalım. Yok eğer senin derdin kadınsa, kadın elde etmekse sana Kureyş'in veya Arab'ın en güzel kızını bulalım, en güzel kadınını bulalım. Hatta bir rivayette dedi ki seni 10 tane Arab'ın en güzel kadınıyla evlendirelim. Yok eğer sen şeref istiyorsan ey Muhammed. istiyorsan seni başımıza reis yapalım. Gel bizim kralımız ol. İstiyorsan da seni kendi aramıza alalım. Sen olmadan hiçbir şekilde karar almayalım. Yok eğer ey, ey Muhammed hastaysan. Sana bir cin musallat olduysa gidelim. Sana Arap'ın en iyi tabibini bulalım getirelim. Seni tedavi etsin. Şimdi burada Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yaptığı teklife dikkat edin kardeşlerim. Kadın teklif etti Peygamberimize. Para teklif, etti, para teklif etti Peygamberimize, diktatörlük teklif etti Peygamberimize, demokrasi teklif etti. Yani istiyorsan gelsen kral olsan karar ver dedi. İstiyorsan seni meclisimize alalım. Sensiz hiçbir şekilde karar almayalım. Yani bir demokratik bir meclis kuralım, seni de oraya alalım dedi. Hiçbirini kabul etmiyorsan sana şey bulalım, sana tabip bulalım. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona dedi ki, bitti mi söyledikleri? Bitti dedi. O zaman şimdi sen beni dinle dedi. Başladı aleyhissalatu vesselam. E, Avuzu besmele getirdi. Ondan sonra Fussilet suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı. Bir rivayette birinci ayetle on üçüncü ayete kadar okudu. Artık e, Utbe ibni Rabia dayanamadı. Yeter dedi. Allah rızası için Allah aşkına sus dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı susturdu. Bir rivayette otuz dördüncü ayeti kelimeye kadar peygamber okudu. Secde yaptı. Benim de sana söyleyeceklerim bundan ibarettir ey Utbe dedi. İstiyorsan kabul et, istiyorsan kabul etme. Utbe daha sonra müşriklerin yanına geldi. Müşrikler utbenin yüzüne bakınca dediler ki vallahi bu adam gittiği yüzle geri gelmedi. Yani bu gitmiş herhalde Muhammed'den etkilenmiştir bu adam diye. O gelince onlara dedi ki bakın ben şiirin her türlüsünü bilen bir adamım. Muhammed'in okumuş olduğu şey şiir değildir. Yani Kur'an şiir değildir. Bu adamı kendi haline terk edin. Eğer bu adam Araplara üstün gelirse onun üstünlüğü bizim üstünlüğümüzdür. Yani biz de onun kavmindeniz, kabilesindeniz, onunla beraber üstün oluruz. Yok eğer Araplar bu adama saldırır, bu adamı öldürürlerse Araplar bizi ondan kurtarmış olurlar. Biz elimizi kana bulamamış ve yani kendi aramızda kabile kanı dökmemiş oluruz dedi. Tabi müşrikler bunu kabul etmediler. Daha sonra işte Velid ibn Mughira ben gidip konuşacağım dedi. O gitti peygamberimizin yanına. Şimdi kardeşlerim ben bunu size niye anlattım? Bunu size şunun için anlattım. Şimdi size bir soru sormak istiyorum ve sizin de düşünmenizi istiyorum. Sizce Mekkeli müşrikler, Peygamber aleyhissalatü vesselama bu teklifi götürdüklerinde, onun bunu kabul etmeyeceğini bilmiyorlar mıydı? Yani şöyle bir düşünün, Peygamberimiz Mekke'de ve her gün Peygamber kıssalarıyla ilgili ayetler iniyor. Ve ayetlerin çoğunda Peygamberlerin dilinden Allah azze ve celle şunu söylüyor. ma أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ min أَجِرٍ Sizden bu davetin karşılığında hiçbir ücret istemiyorum. Müşrikler bu ayetleri duyuyorlar mı? Müşrikler bu ayetleri duyuyorlar. Peki Peygamber'e para teklif ettikleri zaman, Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ayetleri okuyan bir adamın, onların para teklifini kabul etmeyeceğini bilmiyorlar mı? Çok iyi biliyorlar. Peki Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kadın teklif ediyorlar. Muhammed zaten Mekke'nin en ahlaklı, en yakışıklı gençlerinden bir tanesi. Bu adamın derdi kadın olsa, Kendisi 25 yaşındayken 40 yaşında bir kadınla evlenir mi kardeşlerim? Hanımı hayattayken onun üzerine hiçbir şekilde eş almaması düşünülebilir mi? Derdi kadın olan bir adamın. Müşrikler bunu bilmiyorlar mı? Müşrikler bunu da çok iyi biliyorlar. Bu adamın derdi şeref olsa, bu adam insanlara üstünlük kurmak istese, bu adam davetini kölelere götürür mü? Bu adam kölelerle beraber oturur mu? Daha fazla gider şairlerin yanına, işte zengin adamların yanına, siyasi adamların yanına davetini onlara götürür. Veya size şöyle bir soru sorayım. Benim şu an söylediklerimi Mekkeli müşrikler anlamayacak veya düşünmeyecek kadar ahmaklar mıydı? Değillerdi kardeşlerim. Bu adamlar şehir yönetiyorlardı. Bu adamlar Kabe'ye dikmiş oldukları putlarla bütün Arapları kendi etraflarında döndürüyorlardı. Bu adamlar e, uydurmuş oldukları dinle bütün o Ceziretul Arab, Arap, Arap Yarımadası'nın ekonomisini Mekke'ye akıtıyorlardı. Bütün parayı, bütün o coğrafyanın kaymağını bu adamlar yiyorlardı. Bu adamlar akıllı adamlardı. Peki bu adamlar niye peygambere böyle bir teklif getirdiler? Yani kabul etmeyeceğini bile bile peygamberin daveti bunun zıddı olmasına rağmen niye böyle bir teklif getirdiler? Şundan dolayı kardeşlerim. Çünkü müşrikler evvela peygamberimizi kendi içinde bulunmuş olduğu ortamdan koparmaya çalışıyorlardı. Bu ne demek? Bu şu demek. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendine has bir ortamı var. Ayetler sürekli peygamberimizin üzerine iniyor. Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Peygamber bu ayetleri Müslümanlara okuyor. Müslümanları arındırıyor. Kitabı ve hikmeti onlara öğretiyor. Geçmiş peygamberlerin kıssalarını kendi aralarında müzakere ediyorlar. Onlar müşriklerle nasıl mücadele ettiler? Müşrikler onları nasıl saptırmaya çalıştılar? Ve o peygamberler nasıl sabrettiler? Akıbet nasıl mütakilerin oldu? Sürekli peygamber sahabesiyle beraber bunları konuşuyor. Kur'an kıssalarının çoğu Mekke'de inmiş... Müslümanların kalbindeki imanı arttırabilmek, Müslümanların kalbini sabit kılabilmek için. Müşrikler istiyorlar ki, peygamberi öncelikle o ortamdan bir koparsınlar. O vahyin havasını solumaktan peygamberimizi bir uzaklaştırsınlar. Onu diyorlar, biz bir kendi ortamımıza sokabilsek. Şöyle bize doğru bir, bir adım atsa, zaten taviz tavizi doğurur. Yani nasıl ki sebat sebatı doğurur, aynı şekilde tavizle tavizi doğurur. Şimdi şöyle düşünün kardeşlerim. Müşrikler geldi peygamberimize dediler ki ey Muhammed sen kölelerle beraber oturuyorsun. Biz de kölelerle bir arada oturmak istemiyoruz. Gel şöyle beraber bizim meclislerimizde oturalım. Sen bize anlat biz seni dinleyelim ama bizi kölelerimizle aynı meclislerde oturtma. Şimdi burada peygamberimiz bu davete icabet ettiğini düşünelim. Yani Allah'ın onu uyarmadığını geçen derslerde anlatmış olduğum şekilde peygamberimizin de bu davete icabet ettiğini düşünelim. Sen müşriklerin ortamında Kur'an okuyabilir misin? Kur'an okuyamazsın. Müşrikler bunu çok iyi biliyorlar. Sen ancak Kur'an'a iman etmiş insanların ortamında Kur'an okuyabilirsin. Sen gidip edebiyatçılarla otursan şiir okumak zorundasın. Sen gidip mekellerle beraber otursan dünyalık konuşmak zorundasın. Sen siyasi adamla beraber otursan siyaset konuşmak zorundasın. Kur'an'a iman etmiş, kalbini Kur'an'a açmış insanlarla beraber otursan onlara da ancak Kur'an okumak zorundasın. Müşriklerin burada istedikleri peygamberi şöyle bir o vahyin ortamından bir koparalım. Bizimle aynı ortamda bir otursun. Bizim soluduğumuz havayı bir solusun. Şu lüksü, şatafatı, makamı, mevkiyi şöyle bir görsün. Ondan sonra belki peygamberin tavizi bir taviz daha doğurur. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ayağı kayar gider. Kardeşlerim, tarih boyunca bütün müşrikler istisnasız bir şekilde Müslümanları dinlerinden saptırabilmek adına çok ağır ve çetin tuzaklar kurmuşlardır. Allah azze ve celle İbrahim suresinde Müşriklerin Müslümanlara karşı tutumunu anlatırken diyor ki وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Şüphesiz ki onlar tuzaklarını kurdular. Amma onların tuzakları Allah'ın yanındadır. Velev onların tuzakları dağları yerinden oynatacak cinsten olsa bile. Yani Allah Azze ve Celle Müslümanlara diyor ki Ey Müslümanlar! Müşriklerin sizinle olan münasebetlerine dikkat edin. Bu adamlar öyle tuzaklar kuruyorlar ki şayet bu tuzakları dağlara kursalar bu tuzaklar dağları yerinden oynatacak cinstendir. Ama Allah size yardım ediyor. Onların tuzaklarını kendi katında bozuyor. Onların tuzaklarını onların başına geçiriyor. Ama siz de dikkatli olun diyor Allah Azze ve Celle. Müslümanların dikkatini çekiyor. Kardeşlerim kıyamet gününde müstekbir olan insanlar dünyayı yöneten yönlendirmeye çalışan insanlarla mustazaf olan insanlar Allah Teala'nın huzurunda tartışacaklar. Allah Teala diyor ki: "Velav tara izi zalimun mevqufun 'inda rabbihim yerci'u ba'duhum ila ba'dinil kavl. Yaqulu'llezina istud'ifu lillezina istakbaru leula entum lakunna mu'minin." Ey Muhammed, sen bir görseydin o zalimlerin senin Rabbinin karşısında tartışmalarını, birbirlerine laf yetiştirmeye çalışmalarını, o zayıf bırakılmış olan mustazaflar müstekbir olanlara diyecekler ki sizler olmasaydınız biz müminlerden olan insanlardan olacaktık diye müstekbirler de onlara diyecek ki قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا اَنَحْنُ سَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ biz mi hidayet size geldikten sonra sizi hidayetten saptırdık bilaki siz mücrim olan insanlarsınız diyecekler yani Allah'ın sözünü dinleseydiniz. Peygamberin kelamının peşine düşseydiniz biz mi sizi saptırdık bundan? Hayır. Siz mücrim, siz suçlu olan insanlarsınız. Orada mustazaflar meselenin özünü anlayacaklar ve diyecek ki Allah Teala diyor ki: "Vekalellezine sud'ifu lillezine istakberu bel makrül leyli ven-nahari istamurunana en nekfura billahi ve nec'ala lehu andada." Mustazaflar müstekbir olanlara diyecekler ki bilakis. Allah'a karşı kâfir olalım. Ve ona şirk koşalım diye siz gece ve gündüz aralıksız bir şekilde tuzak kurdunuz. Yani kıyamet gününde insanlar müşriklerin müslümanları saptırmak için kurdukları tuzakları görecekler. Ama iş işten geçmiş olacak. Yani artık pişmanlık fayda vermeyecek. O tuzağı görmek kimseye fayda sağlamayacak. Değerli kardeşlerim. Mekkeli müşriklerin Peygamber aleyhissalatu vesselama getirmiş oldukları bu teklifi günümüz müşrikleri de Osmanlı ile savaşıp hilafeti ortadan kaldırdıkları günden bu yanadır İslami cemaatlere teklif ediyorlar. Ama nasıl teklif ediyorlar? Utbe İbni Rabia gibi adamlar gelip İslami hareketin yöneticisi olan insanların karşısına oturup onlara şifahen Utbe'nin peygambere yaptığı gibi teklifte bulunmuyorlar. Gelin demokrasiye katılın veya gelin sizi başımıza diktatör yapalım demiyorlar. Ama önlerinde öyle bir yol çiziyorlar ki Onları tercih yapmak zorunda bırakıyorlar. Dünyada Müslümanlarla bir muamele fıkı geliştirmişler. Yani kendini İslam'a nispet edenlerle bir muamele fıkı geliştirmişler. Legal olan, demokrasiye katılan, seçimlere katılanlara meşru birer parti olaraktan kabul ediyorlar. Uluslararası platformlarda onlara söz hakkı veriyorlar. Ümmetin, ümmetinizin sorunlarını gelin bütün dünyanın önünde tartışın, bütün dünyanın önünde ilan edin diyorlar. Bu yolu kabul etmeyen Müslümanlara da terörist muamelesi yapıyorlar. Yani Batı, lisan-ı haliyle Müslümanlara diyor ki, İslami kesime veya Müslümanlar demeyeyim, İslami kesime diyor ki, Bakın, legal bir yol seçerseniz kendinize, demokrasiye katılırsanız, seçimlerde bulunursanız, sizi meşru yönetimler olarak kabul ederiz. Sizi kendimize muhatap alırız. Ama demokrasiyi kabul etmez, başka yollardan dininize hizmet etmeye kalkarsanız, sizin meşru yapılar kabul etmediğimiz için size hayat hakkı tanımayız diye. Yani utbenin birebir yaptığı teklifi bunlar vaka yoluyla İslami cemaatlerin önüne önüne koyuyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi aklı başında olan vahyin nuruyla aydınlanmış olan insanlar sadece Allah'ın ayetlerini okuyorlar. Yani bu teklifler karşısında onlar da peygamberin Fussilet suresinden ayetler okudukları gibi ayetler okuyorlar. Bekleyin biz de sizinle beraber beklemekteyiz. Şüphesiz ki Allah bizim aramızda hükmedecektir. Ya dünyada, ya da ahirette. Bazıları ise kardeşlerim, bu teklifler karşısında, ya itikadi zaaflarından dolayı, İslam itikadını tam anlamadıklarından dolayı, veyahut da ameli anlamda dünyanın rahatına meylettiklerinden dolayı, onların bu tekliflerini kabul ettiler ve demokrasi fitnesine bulaştılar. Peki, bu demokrasi fitnesi İslam ümmetine ne zaman girdi? Veya İslam ümmeti parlamentolar yoluyla Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen düzenlerin içerisinde yer alıp İslam'a hizmet etme fikrini nereden kendine bulaştırdı, nereden yayıldı? Bu şirki, bu bid'ati ve sapıklığı Müslümanlara bulaştıran İhvani Müslüm'ün cemaati başında da Hasan el -Benna'dır. Şu anda kardeşlerim benim elimde Hasan el-Benna'nın mecmu'atu resaili İmam i şehid Hasan el-Benna. Şehit Hasan el-Bennan'ın Risaleleri diye bir kitap. Elimde bulunan kitap. Bu kitap Hasan el-Bennan'ın Risalelerini toplamış olan bir kitap. Daru Tevzi ve neşri l diye bir yayın evi bu kitabı basmış. 1992 baskısı bu. Sayfa 322. Bu bölüm yani komple okuyacağım bu bölüm. Ee, Nizamul Hukm adında bir bölüm. Yani İslam'ın hüküm anlayışı, İslam'ın egemenlik anlayışı diye bir bölüm. Hasan El-Bennâ burada İslam'ın yönetim anlayışıyla ilgili fikirlerini yazmış. Bakın kardeşlerim, çünkü bunu niye okuyorum? Şunun için. Çok insan bugün İhvan'ın durumuna bakıp İhvan sonradan bozuldu diyor. Kardeşlerim, İhvan sonradan bozulmadı. Şimdi İhvan'ın menhecini kabul eden ve İhvana tabi olan insanlara sözüm yok. Herkes kendi dünyada tercihini yapar, ahirette de karşılığını karşılığını görür. Biz dersler boyunca bu konudaki itikadımızı anlattık. Bu şirk yoludur dedik. Bunun İbrahim'in milletiyle hiçbir alakası yoktur. Bu yola tabi olan da bizim yanımızda İbrahim'in milletinden değildir dedik. Kendi şeyimizi anlattık. Fakat bugün İslami kesim arasında şöyle bir yanlış anlayış var. Sanki İhvan seyit kutuptan sonra yani 60'lardan 70'lerden sonra bozulmuş. İlk dönemlerinde ihvan çok sağlam bir cemaatmiş gibi böyle bir şey var. Böyle bir algı var. Hayır İhvan kurulduğu günden bu yanadır şu an temsil etmiş olduğu bize göre sapkın olan İslam akaidine göre sapkın olan görüşleri kurulduğu günden beri temsil eden bir cemiyettir. Hasan El Benna diyor ki kardeşlerim sayfa 322'de zikretmiş olduğum kitapta "Wa ala bunun üzerine feleise fi qawaidi haza'n nizam'i niyabi ma yatanafa ma'a'l qawaidi'l lati vada'aha'l islamu li nizam'il hukm." Şu Mısır'ın kanunlarında diyor İslam'ın koymuş olduğu kanunlara münafi ters bir kanun yoktur. Şimdi biraz sonra Mısır'ın 1923'teki çıkarmış olduğu anayasayla alakalı bazı parçalar okuyacağım. Hasan el-Benna bu dönemde diyor ki, Mısır kanunlarında İslam'la çelişen bir şey yoktur. وَهُوَ بِهَذَا الْاَعْتِبَارِ Bu yönle baktığımız zaman diyor bu yasalar, İslam'ın ruhuna çok uzak da değildir ona çok yabancı da değildir. Wa bi hada'l i'tibari mumkin eydan en qul fitmi inan inel qawaid el asasiye alli qama alayha edustur <gülüyor> el misri la el Bütün itmi ilan ile diyor. Yani gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz ki bu yönüne baktığımız zaman bu anayasanın asli kaideleri, asli unsurları üzerine yükseldiği, temel kabul etmiş olduğu asli unsurlarla İslam'ın koymuş olduğu kaideler arasında bir şey yoktur. Bir uyumsuzluk, bir sorun söz konusu değildir. Ve leyset ba'idatan min en-nizam el-İslami Ne İslam nizamından uzaktır ne de ona yabancıdır. Bel inne vadi' el-dustur el-Mısriyye ragme enhum vadahu ala ahdath el-mabadi' ve el-ara' el Bunlar diyor bu kanunları koyanlar, bak kanunların sonradan konulduğunu biliyor ha. Bu kanunları koyanlar, her ne kadar diyor en son usullere göre, yani gelişmiş bir takım o günkü şartlara göre bu kanunları koymuş olsalar bile, şunun için uğraştılar diyor, bu kanunlar İslam'ın hiçbir nasıyla çakışmasın. İslam'ın hiçbir nasıyla karşı karşıya gelmesin diye uğraştılar diyor. Peki Hasan el-Benna'ya göre, Mısır'ın anayasasındaki ne var da İslam'ın kaideleriyle uyuşuk bir vaziyettedir. Örneğin diyor, "Dinu devletil İslam." İslam bu devletin dini İslam'dır. Bu mesela bir tanesidir diyor. Başka diyor ki, yani şöyle söylüyor, o tamamını okuyayım. Bu yasalar diyor, "Fehiye imma mutemashiyetu ma'ha ma sarahatan kes, kel nas'i lzi yakul dinu devletil İslam." Ya diyor direkt zaten bir uyum içerisinde beraber gider. Ne gibi diyor? İslam bu devletin dini İslam'dır kaidesinde olduğu gibi ev kabiletul li tefsir <gülüyor> elzi yecalha la tenafa ma'ha kad nass elzi yikul huriye diyor doğru bir şekilde tefsir edilirse doğru bir şekilde anlaşılırsa diyor şu tip naslarla da uyumludur. İnsanların fikir hürriyeti koruma altındadır. İnsanların fikir hürriyeti koruma altındadır. Şimdi kardeşlerim bu Hasan el-Benna'nın Mısır'ın kanunlarıyla ilgili fikirlerdir. Tabi sayfanın devamında Hasan el-Benna şunu da söylüyor. Diyor ki bu kanunlarla bu kanunların uygulanması, e, bu kanunların e, bazı İslami kaideleri korunması noktasında bazı kusurları ve eksikleri vardır diyor. Yani hani bunu kabul ediyorum. Bunu tatbik edenler bazen yanlış tatbik ediyorlar. Koymuş oldukları bazı kanunlar İslam'ın ruhuna aykırıdır. Hani bunları kabul etmekle beraber... Ama genel anlamda baktığımızda şeye aykırı değildir. İslam'a aykırı değildir. Bu Hasan el görüşü. Peki kardeşlerim, Mısır'ın anayasası biliyorsunuz Mısır, İngilizler Mısır'ı işgal ettikten sonra önce ilk olarak ne yaptılar? Fransa'nın kanunlarını Arapça'ya tercüme ettirdiler. Direkt Mısır'a aldılar. Yani Mısır'ın kanunları Hasan el-Benna'nın bu İslam'a uygundur dediği kanunlar. Yani Fransalılar demek ki Adamlar İslam şeriatına uygun kanunlar yapmışlar. Bu kanunları Fransızcadan Arapçaya çevirdiler. Bu kanunları direkt aldılar. Sadece bazı evlilik, talak ve benzeri hükümleri İslam'ın hanefi fıkhına göre, mezhebine göre bıraktılar. Kalan bütün kanunları şeye göre değiştirdiler. Fransa hukukuna göre değiştirdiler. Daha sonra kardeşlerim, bu mesela kanunlardan... Maddelerden bir tanesini okuyorum kardeşlerim. Diyor ki, bütün yönetimin merkezi, kaynağı ümmettir, halktır. Yani bizim geçen bütün derslerimizde anlattığımız bir mesele vardı. Bir dedik İslam dini var, bir de demokrasi dini var. İslam'a göre hakimiyet, egemenlik kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Demokrasiye göre de egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Hasan el-Benna'ya göre, egemenliğin bütün kaynağı halktır, ümmettir diyen e, anayasa... İslam'ın ruhuyla şey değil, İslam'ın ruhuyla e, uyumsuzluk yok arasında. Basit farklar dışında genel olarak İslam'ın ruhuna uygun bir anayasadır. Başka bir ka kanunda diyor ki kardeşlerim, bu ülkenin yönetimi halk adına melik ve parlamentoya aittir. Yani melik yönetici ve parlamento halkın adına aynı Türkiye anayasasının yedinci maddesini okumuştum hatırlarsanız burada. Halk adına parlamento kanun yapar. Hakeza Mısır anayasasında da aynısı geçerlidir. Fakat Hasan el-Benna diyor ki kardeşlerim, devletin dini İslam'dır. Sözüyle insanların fikir hürriyeti koruma altındadır sözü diyor. Ee, bu kanun, yani bu şeylere, esaslara baktığımızda İslam'ın esaslarıyla bu anayasa birbirine uyumludur. Kardeşlerim, İslam'da fikir hürriyeti diye bir şey var mıdır? Size soruyorum. İslam'da fikir hürriyeti diye bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu akideyi kabul edersen Allah Azze ve Celle seni Müslüman kabul eder. Allah'ın indirmiş olduğu akideyi kabul etmezsen Allah Azze ve Celle seni kafir kabul etmiş olur. İslam'da fikir hürriyeti yoktur. Fikir hürriyeti batının uydurmuş olduğu ve yaptıkları put, helvadan put acıktıkları zaman yedikleri bir esastır sadece. Fikir hürriyeti nedir? Yani bugün biri çıkıp şunu dese ki mesela Müslüman bir devlette ben Allah'ın üçün üçü olduğuna inanıyorum. Ben Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorum dese biz şöyle mi diyeceğiz bu adama? İslam'da fikir hürriyeti vardır. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Biz seni itikadınla baş başa bırakıyoruz. İslam'da fikir hürriyeti vardır. Ve biraz sonra bazı şeyler okuyacağım kardeşlerim. İhvanın fikri de bunun üzerine kuruludur. Yani günümüzde var olan İhvan-ı cemaatinin fikri de bu esas üzerine kuruludur. Onun için kardeşlerim bakın bu Hasan el-Benna'nın bir şeyidir. Mısır Anayasası'na bakış açısıdır. Hasan el-Benna'nın başka bir kitabı var. Bu kitabı ben şeyde, şu elimdeki gibi bir kitap olarak yok elimde. Fakat ben bunu nereden indirdim onu söyleyeyim inşallah size. Bu kitabı İhvan Viki diye bunların kurmuş oldukları bir site var. İhvanın resmi tarihine dair belgeler. Yani sitenin orijinal Türkçesine çevirmiş olduğumuz zaman İhvan-ı Müslüminin kurduğu İhvanın resmi tarihine dair belgeler. Burada Hasan el-Benna'nın şu kitabını yayınlamışlar. Da ve da Yani davet ve davetçiye dair e, müzakirat diye bir kitabı var Hasan el Orada diyor ki Hasan el anılarını anlatıyor burada. İşte cemaatin tarihiyle alakalı. Bizimle alakalı diyor bazı baskılar vardı. Yani hani işte polis e, bir takım bize baskılar kuruyordu bizi yanlış tanımışlardı diyor. Sonra diyor bir tane vatandaş polisin yanına gidiyor. Oranın işte emniyet müdürünün yanına artık neyse. Sen diyor İkhwan hakkında yani Hasan el-Benna hakkında yanlış fikirlere sahipsin. Çünkü ben şuna şahitlik ettim diyor ve bunu da bu kitapta aktarıyorlar övünerek. Bir gün diyor e, Kral Faruk İsmailiye şehrine geldiği zaman Hasan el-Benna orada bulunanlara dedi ki sizin kaldırımlara ve iskeleye çıkıp Kral Faruk'u selamlamanız ve onu alkışlamanız gerekir. Dikkat edin. Kral Faruk kim kardeşlerim? Mısır'ın anayasasını İslam anayasasını İslam anayasasından Fransa anayasasına çevirmiş olan kafirleri dost edilmiş. Kafirlerle beraber o dönemde kafirlerin hilafeti ortadan kaldırmak için kendilerince kurmuş oldukları bir takım işlerin icraatların içerisinde bulunmuş olan bir adam. Onu çıkıp selamlamanız lazım diyor. Ta ki batılılar bizim kralımızı sevdiğimizi ve kralımıza saygı gösterdiğimizi görsünler ki onların yanında bizim saygınlığımız atsın diyor. Bu Hasan el-Benna'nın kendi yanındaki cemaatine kral Farua karşı e, göstermelerini istedikleri tutum. Hasan el-Benna'nın şeyi bu Hasan el-Benna'nın tutumu bu kardeşlerim. Doğal olarak bugün ihvanın Enver Sadat'a rahmet okumasını, Hüsnü Mübareğe rahmet okumasını veya işte efendim Hüsnü Mübareğe'nin tekfirine karşı olduklarını dillendirmelerini duyan insanlar... Zannediyorlar ki İhvân-ı Müslim'in 66'dan sonra Seyyid Kutub'un şahadetinden sonra İhvân-ı Müslim'in bozuldu. Kardeşlerim İhvân-ı Müslim'in başından beri tağutların Müslüman olduğuna inanan ve onları meşru yöneticiler olarak kabul eden bir şeydir. Bir cemaattir. Bakın size kardeşlerim buradan bazı örnekler daha söyleyeyim inşallah. Bununla alakalı olaraktan. Mesela Tilmizani. Bu adam İhvân'ın Üçüncü mürşidi, yani Hasan el-Benna'dan sonra bir başkası geliyor Hudaybi. Hudaybi'den sonra da üçüncü cemaatin yöneticisi olarak Tilmizani cemaatin başına geçiyor. Bu Tilmizani, El-Musavvir adında bir şeyle yaptığı röportajda, 2989. sayıda bu mecmuanın, adam ona soruyor. Diyor ki Osman'ın katli, Hazreti Osman'ı kastediyor, Osman, kast Osman radiyallahu anh'ın katli, Mısır'ın bakanı olan Zehebi'nin öldürülmesi olayı, ve Enver Sedat'ın katli hakkında İslam'ın fikri nedir? Şimdi üç tane ismi yan yana koydun. iki tanesinin ismini kağıda yazıp Fırat'a atsan Fırat'ın eciz yapar. Yani biri Mısır'ın bakanı, biri Enver Sedat gibi Allah'a karşı harb ilan etmiş. Allah'ın karşısında uluhiyet iddiasında bulunmuş. İnsanları kendine kulluğa çağırmış. İslam'a ve Müslümanlara savaş açmış bir tağut. Biri Enver Sedat, biri onun uşağı olan bir tane bakan tağuti sistemin bakanlarından bir tanesi, bir de Osman radıyallahu an. Yani bir tane ümmetin yıldızı, iki tane de necaset, ümmetin içerisinde necaset. Bunların katli hakkında diyor İslam'ın düşüncesi nedir? Tilmihsan'ın verdiği cevaba bakın kardeşlerim. Tilmihsanı diyor ki bırak onları diyor, yani onları boş ver. İsa aleyhisselamı asanları düşün diyor. Hani İsa aleyhisselamı da insanlar din adına kendilerince Yahudiler İsa'yı sapık diye isimlendirdiler aleyhisselam. Ondan sonra astılar ya. Bunu İsa'yı asanları düşün diyor. Şüphesiz ki İslam bu ve benzeri cürümlerden uzaktır diyor. Bu Enver sadata bakış açısı şeyin. Kardeşlerim ben bir şahitlikte bulunmak istiyorum bununla alakalı. Biz Mısır'da öğrenciyken daha birinci gitmiş olduğumuz sene Mısır'da. Tabi ihvanı çok seviyoruz. Yani hani burada ihvanın sevgisi kalplerimizi doldurmuş bir vaziyette Mısır'a gitmişiz. İhvan'ı çok seviyoruz. İhvandan öğrencilerle tanıştık. Şimdi öğrenci evleri genelde çok kalabalık. İşte altı kişi beş kişi kalıyor. Benle bir arkadaşım tek başımıza bir evde kalıyoruz. Evimiz de geniş. Allah'a hamdolsun. Bu ihvan, ihvandan olan öğrencilerle tanıştıktan sonra bunlar bizi köylerine davet ettiler. İşte köylerine gittik. iki gün kaldık. Bize bayağı hürmet ettiler. Bizimle ilgilendiler. Bunlar sınav döneminde Kahire'ye geliyorlar. Kahire'de bunların kalacak yerleri yok. Arkadaşlarının yanında kalıyorlar. Biz de dedik ki hem ihvanla aramızdaki münasebeti daha iyi hale getirelim. İslami cemaatlerle tanışmış olalım. Hem de pratik Arapçamızı geliştirelim. Şöyle bir teklif sundum ben onlara. Ev arkadaşımın da müsaadesini aldıktan sonra. Dedim ki istiyorsanız buraya sınav dönemlerinde geldiğinizde gelin bizimle beraber kalın. Yani bizim evimiz geniş. Üç tane odamız var. Biz iki tanesini kullanıyoruz. Bir tanesi boş. İki kişiyiz. Gelin beraber kalalım. Onlar da tamam dediler. Sınav dönemlerinde bizimle kalıyorlar. Tabi şimdi biz bunlarla konuştukça ben her gün bir şaşkınlığa kapılıyorum. Yani bizim tanıdığımız ihvan, biz ihvanı Seyyid Kütüb'dan tanıyoruz. Fizilali Kur'an'dan tanıyoruz. Bu adamlar demokrasiyi övüyorlar. Bir gün arkadaşa dedim ki o zaman Cezire'de Şer'i Avel Hayat diye bir program var. Karadavi çıkıyor oraya. Karadavi orada konuşuyor. Tabi ben de çok böyle dikkatle takip ediyorum. Hani Yusuf El Karadavi konuşuyor yani. Bir gün baktım Yusuf El Karadavi Hristiyanlarla alakalı bir soru soruldu kendine. Hristiyanlarla alakalı öyle bir cevap verdi ki Fetullah Gülenin yani Fetullah Gülenle hemen hemen aynı bir cevap verdi Hristiyanlarla ilgili. Başka aynı programda demokrasi ile ilgili bir soru sordular, demokrasi ile ilgili çok acayip şeyler söyledi. Demokrasi işte diktatörlüğün karşısındadır. İslam ümmeti demokrasiye sahip çıkması gerekir falan filan. Arkadaşlar eve geldiklerinde ben onlara işte bunları söyledim ya Yusuf Karadavı böyle söylüyor diye baktım onlar da savunuyorlar. Ve savunmakla kalmıyorlar. Ben o arada dedim ki bu Hüsnü Mübarek kafiri dedim. Bana kızdı sen bir Müslümanı tekfir edemezsin dedi. İşte bu haricilerin fikridir dedi. Müslüman nasıl sen bir Müslümanı tekfir edersin? O zalimdir, fasıktır dedi. Ben de dedim ki peki bu adamlar zalim fasıksa siz bunları niye öldürüyorsunuz o zaman? Yani Enver Salat'ı Müslümanlar öldürmedi mi? Enver Salat'ı Ömer Abdurrahman'ın yanındaki Müslümanlar öldürdü. Baktım kemküm ediyorlar. Yani hani çok fazla böyle Müslümanlar öldürdü demek istemiyorlar. Dedi ki ya biz onu Müslümanların yaptığına inanmıyoruz. Biz inanıyoruz ki onu Amerikalılar yaptı. Onda Amerikanın parmağı vardı. Enver Salat'ın katlinde. Zaten onlar da dedi şaibeli insanlar. Şimdi ben tabii diyorum ya hani insan hiç bilmediği bir şeyle karşılaştığında ben şoktan şoka giriyorum tabii. Dedim yani şimdi o adamların Enver Salat'ı öldürmesi ya Tabii dedi yani normalde zaten Müslüman bir adamı öldürmek zaten yanlış. Hani Müslüman bir yöneticiyi öldürmek, suikast yapmak zaten yanlış. Bununla beraber dedi zaten biz inanıyoruz ki bu eylemi yaptıranlar Amerikalılardır diye. Sonra zaten biraz sonra bazı nakiller yapacağım. Tilmizani'nin üçüncü mürşidin de kitabı var. O da e, Zikrayatun Lâ Muzakirat diye bir kitabı var onun da. Anılarını anlatmış olduğu. O da orada aynısını söylüyor. Yani bizim diyor yaptığımız tahkike göre Enver Sedat önden değil arkadan öldürülmüştür. Gerçi her ne kadar diyor kesin bir bilgi olmasa bile bu. Fakat diyor derler ya bir söz vardır ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hani burada bir problem vardır diyor. Ve bu adamlar Enver Sedat'a rahmet okuyorlar kardeşlerim. Allah Enver Sedat'a rahmet etsin diyorlar. Çünkü Müslüman olarak ölmüş, o, o, ölmüş bir adam olaraktan kabul ediyorlar. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz müsli, Mürsi yönetime gelmeden önce bir televizyon programına katıldı. Mürsi'ye şöyle bir soru sordular. Adamın sorduğu soru aynen şu. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ihtilaf var mıdır? Mürsün'in verdiği cevaba dikkat edin. Mısırlıların kendi aralarında hiçbir ihtilaf yoktur. Mısırlıların kendi aralarında hiçbir ihtilaf yoktur. Çünkü Mısırlılar ya Hristiyandır ya da Müslümandır. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında itikadi bir ayrılık, itikadi bir fark söz konusu değildir. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında artık onun sözünü söylüyorum. Dinamiki bir ihtilaf vardır diyor. Ne demekse artık o dinamiki bir ihtilaf... Ama Müslümanlarla Hristiyanlar arasında itikadi bir ihtilaf yoktur diyor Mürsi. Şimdi kardeşlerim Müslümanlarla Hristiyanlar arasında itikadi bir fark yoktur sözü İslam ümmetinin içerisinde bulunan bütün ilim adamlarının icmasıyla ihtilafsız bir şekilde küfür sözüdür ve sahibini kafir yapar. Bundan yana zaten bizim bir şeyimiz yoktur, şüphemiz yoktur. Laqat keferallezine kalu innallaha salisun Allah üçün üçüdür diyenler kasem olsun ki kafir olmuşlardır. Laqad keferellezine kallu innallaha Allah Meryem'in oğlu Mesih Allah'ın ta kendisidir diyenler kasem olsun ki kafir olmuşlardır. Vakaletil yehudu Uzeyr <gülüyor> ibnullah. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Vakaletin nasara el Hristiyanlar ise Mesih Allah'ın oğludur dediler. Zalika kavluhum bi afwahihim. يُدَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ يؤفكون. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri ve kendilerinden önceki kafirlerle benzeştikleri sözleridir. Allah onları kahretsin, Allah onları katletsin. Nasıl da çevriliyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın hakkında bu bu ayetleri indirdiği adamlarla Müslümanların arasındaki ihtilafın ak akidevi bir ihtilaf olmadığını söylemek mümkün mü? Sen kulhuvalallahu Ahad diyorsun 5 yaşındaki çocuklarımız bunu okuyor kulhuvalallahu Ahad Allah tektir diyor Bu adam ise Allah üçtür diyor Tesis inancına inanıyor ve ben Müslümanım diyen bir adam bunlarla bizim aramızdaki fark itikadi bir fark değildir diyor kardeşlerim düşünün İnsan oğlu için Allah diyor ya e, insan oğluna Allah onu kahretsin ne kadar da nankördür diye İnsan için Allah bunu söylüyor Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediği zaman kardeşlerim Allah azze ve Celle diyor ki neredeyse gök çatlayacak, yer parçalanacak dağlar bu sözün büyüklüğünden çöküp gidecek. Aklı olmayan varlıklar bile Hristiyanların söylediği bu söz karşısında paramparça olmak istiyor. Bu sözün ağırlığından kendini İslam'a nisbet eden İslami hareketin öncüsü olduğunu iddia eden insan ise bu sözün sahipleriyle Müslümanlar arasında hiçbir fark olmadığını söylüyor. Peki bu mürsinin itikadı mıdır? Yani mürsi 90'lardan sonra, 95'lerden sonra İhvan'ın içerisinde e, büyümüş olan e, veya bu dönemin adamlarından olan ön plana çıkan bu dönemlerden mürsi bu onun fikri midir? Yoksa bu fikir geçmişten gelen bir fikir midir? Bakın kardeşlerim İhvan'ın kendi resmi tarihini anlatmış olduğu bir kitap var. Yine biraz önce bahsetmiş olduğum sitede yayınladıkları bu kitap bu. Kitabın ismi şu, ee, <gülüyor> İhvanul Muslimin Ahdâs Sana'at Ha'l-Tarih. Kitabın ismi bu. Kitabın yazarı Mahmut Abdul Halim diye bir kitabı yazmış. Burada Filistin sorunu diye bir başlık atmış yazar. Yani İhvan'ın Filistin'e bakış açısı nedir? Bununla alakalı bir başlık atmış yazar. Aynen şunu söylüyor. Hasan El Benna hayattayken Filistin sorununu tartışmak için Amerikalılardan, İngilterlilerden ve Araplardan oluşan bir de Avrupalılardan bir şey kuruluyor. Bir sempozyum yapılıyor. Filistin sorununa dair herkes görüşlerini söyleyecek burada. Böyle bir sempozyum bu. Sıra diyor Hasan El Benna'a geldi. Bakın dikkat edin kardeşlerim. Hasan El Benna'dan öncekiler diyor bağırdılar, çağırdılar çok hamasi konuşmalar yaptılar. Hasan El Benna geldi diyor, böyle sakin, sükunetli bir şekilde bir konuşma yaptı. Konuşmanın adamın vermiş olduğu bölümü söylüyorum. Hasan El Benna diyor ki: fe uqarru inna husumetena bil Yahudi leiset diniye. Ben şunu ikrar etmek istiyorum, takdir ediyorum ki. Bizim Yahudilerle aramızda var olan problem dini bir problem değildir. Peki neymiş aramızdaki problem? Devam ediyorum Hasan el-Benna'dan. Diyor ki Hasan el-Benna konuşmasında. Ben ikrar ederim ki bizim Yahudilerle olan sorunumuz dini bir sorun değildir. Kur'an onlarla arkadaşlık yapmayı ve aynı safta bulunmayı bizi teşvik eder. İslam kavmi bir kitap olmadan önce insani bir şeriattır. İslam, Yahudileri över. onlarla Estağfurullah, İslam onlarla aramızda ittifak olmasını ister. Ayet-i kerime'de Allah der ki, وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ Ehli kitapla, en güzel uslupla tartışın der. Diyor şey, Hasan el-Benna. Kur'an Yahudi meselesini ele alınca, iktisadi yönden ele alır. Yani Kur'an Yahudileri eleştirdiğinde, onların problemlerini anlattığında ektişadi ve siyasi yönden Yahudileri eleştiriyormuş Kur'an. Neymiş delili bunun? Allah azze ve celle demiş ki: "Fe bi ma zulm min ellezina hadu harramna aleyhim tayyibatun uhillet lehum." Biz Yahudilerin zulümlerinden dolayı onlara helal olan temiz şeyleri haram kıldık. Onların Allah'ın yolundan saptırması, onların faiz yemesi vesaire. Yani Hasan el-Bennâ diyor ki Allah bu ayetlerde Yahudilerin faiz yediğini, birbirine zulmettiğini anlatıyor. Ondan dolayı diyor bizim Kur'an-ı Kerim Yahudi meselesini ele alırken, Yahudi ile İslam'ın sorunu iktisadi bir sorundur. Yani Yahudiler cimridir, Yahudiler para gözdür, Yahudiler rüşvetçi ve faizcidir. İslam bundan dolayı Yahudileri sevmiyor kardeşlerim. Bu Hasan el-Benna'nın düşüncesidir. Ve bunu uluslararası bir sempozyumda dillendiriyor Hasan el -Benna. E tabi şimdi imam böyle yaparsa, arkasından gelen mürsinin de bizimle Hristiyanlar arasında... İtikadi bir fark yoktur demesi normaldir. Kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Zelle diyor ki لَقَدْ سَمِعَ Allahu قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ve وَنَحْنُ اَغْنِيَا Şüphesiz ki Allah, Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü işitti. Yahudileri Kur'an-ı Kerim ele alırken Allah'a fakirdir diyen bir topluluk olarak ele alıyor. Allah Azze ve Zelle diyor ki, dediler ki Yadullahi اللّٰهِ Allah'ın iki eli bağlıdır. Yahudilerin sözünü söylüyor. Allah azze ve celle'nin iki eli bilakis açıktır. Yani Yahudiler Allah'ın fakirlikle beraber Allah'ın aynı zamanda cimri olduğunu söyleyen bir millet. Biraz önce okuduğum ayeti kerimeyi işittiniz. Yahudiler ne diyordu kardeşlerim? Yahudiler diyorlardı ki Özeyr Allah'ın oğludur. Allah azze ve celle birçok ayeti kerimede Yahudiler için diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Ve peygamberleri öldürdüler. Peki Hasan el-Benna'ya göre, ihvanın kurucusuna göre Yahudilerin sorunu nedir? Yahudilerin sorunu ekonomik bir sorundur. Yani itikatla alakalı Yahudilerin bir sorunu yok. Ve ayet-i kerimeyi de çarptırmış zaten. Hani burada verdiği ayet-i kerime وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ ahsen. Yani ehli kitapla en güzel yolla tartışın ama ayet burada bitmiyor kardeşler. اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Onlardan zalim olanlar müstesna. Yani zalim olanlara gelince hak ettikleri dille konuşun Allah Azze ve Celle diyor onlara. Ama işlerinden söz dinleyen, Kur'an-ı Kerim'e kulak verenlere gelince onlarla en güzel uslupla tartışın. Onları İslam'a davet edin. Hasan el-Benna ne yapıyor? Ayet-i Kerime'yi orta yerinden kesiyor ve diyor ki Allah Azze ve Celle bizim onlarla aramızda ittifak olmasını istiyor. Artık nereden çıkardıysa e bunu orasını tam olaraktan bilmiyorum. Değerli kardeşlerim, demek ki bugün... Mürsinin idamıyla beraber tekrardan gündeme gelen demokratik yollarla İslam'a hizmet edilebilir mi? Batı buna müsaade edebilir mi? gibi konuları konuştuğumuzda burada sanki bu problem ihvanın son dönemde çıkardığı bir problemmiş gibi anlaşılmasın. Bu Hasan el bennadan başlamak üzere ihvanın dini budur ve İhvan bu dine mensuptur. Bakın tilmi saniye bir soru soruyorlar. Bu zikredeceğim şey e, müjtemağ diye Mecelle Turmujtama Mujtama Dergisi diye bir dergi var Kuveyt e, menşeli bir dergi bu. Hasan El Benna'ya soruyorlar hani İslam'ın parlamentoya işte girmek, siyasete girmek ve seçimlere katılmak bununla alakalı fikri nedir? Tilmisaniye. Tilmisani diyor ki siyasi parti oluşturmakta hiçbir sorun yoktur. Hasan El Benna ölmeden önce iki defa seçimlere katılmıştır. Tilimizanlı sözünü aktarıyorum. Hasan Elbennâ ölmeden önce iki defa seçimlere katılmıştır. Hudeibi de yani ikinci Mürşit şeyden sonraki, Hasan Elbennâdan sonraki, Abdül Nasır'la karşı karşıya gelmeden önce siyasi bir parti kurma fikrini istemiştir. Buna olumlu bakmıştır diye. Biliyorsunuz Cemal Abdül Nasır İkhwanı kullandı, darbe yaptı, başa geldi. Ondan sonra bütün İkhvancıları içeriye attı, birçoğunu zaten katletti, e, Seyyid Kutup gibileri şehit etti. Cemal Abdunnasır bu. Yani İkhwancı gibi görünüp İkhwan'ın yanına çekti, işi bitince darbeyi yaptıktan sonra İkhwancıları e, içeriye aldı. Zaten biliyorsunuz bu bütün ülkelerin siyaseti. Ülke kötüye doğru gittiği zaman İslamcıları başa getiriyorlar. Ekonomiyi biraz düzeltiyorlar. Ülkeye çeki düzen veriyorlar. İşleri bittikten sonra da başlıyorlar Gezi Parkı'nı karıştırmaya. Başlıyorlar işte içerideki bir takım grupları harekete harekete geçirmeye. Şu anda da Türkiye'de aynısını aynısını yaşıyoruz. Yani Kemalist sistem can çekişirken AK Parti geldi. Geçen derslerimizde de söyledim. Cumhuriyet tarihinin Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu cumhuriyete en fazla hizmet eden, onu en fazla ayağıya kaldıran, onu en fazla ileriye götüren hükümeti hangisidir deseniz? AK Parti hükümetidir. Yani Türkiye'yi tabiri caizse ihya ettiler. Türkiye'ye hayat verdiler. E bu anlamda canlandırdılar Türkiye'yi. Ama kimin hesabına İslam'a bir faydası yok. Bundan tamamen Kemalist sistem faydalanıyor. Cemal Abdülnasır da onları kullandı. Kendi yanına aldı. işi bitince onları ondan sonra zindana attı. Bir kısmını da öldürdü. Tilmihsani diyor ki Hudaybi Cemal Nasır'la karşı karşıya gelmeden önce bir siyasi parti kurma fikrine o da sıcak baktı diye. Şimdi kardeşlerim ben bunları şunun için size anlattım. Zaten konunun başlarda söyledim. İhvan budur zaten. Başından beri ihvanın üzerine... ...kurulmuş olduğu esaslar budur. Bir de ikinci bir e, fikir var. O da şudur. Yani insanların kafasını çok fazla karıştıran konulardan bir tanesi bu. Peki Seyyid Kutub'un böyle bir cemaatin içinde ne işi vardı? Yani hani insanların en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Seyyid Kutub'un böyle bir cemaatin içinde ne işi vardı? Şimdi... Mısır'da Firavunlar diye bir kanal var. Televizyon kanalı var kardeşlerim. Televizyon kanalının adı Firavunlar. Yani böyle bir isim kurmuşlar. Atalarının dini üzeri olanlar. Orada üç halkadan müteşekkil bir program yapıyorlar. Bu programda Seyyid Kutup'la alakalı konuşuyorlar. Programı yapan kişi İslami hareketler üzerine araştırmalar yapan uzman bir adam. Programa çağırdığı insanlar da ihvandan olan insanlar. Programda kimler var? Bir halkada baştan sonra Seyyid Kutup'la beraber cezaevinde kaldığını söyleyen yaşlıdan bir bey var, bir beyefendi var. Bir programda ise Mahmud İzzetle Muhammed Mursi var. Yani şu an hakkında idam kararı verilen, kendi girmiş olduğu demokrasi yolunun kurbanı olan Muhammed Mursi ile Mahmud İzzet var. Şimdi adam yoldaki işaretler kitabını eline almış. Seyyid Kutup'un yoldaki işaretler kitabı adamın elinde. Diyor ki efendim Seyyid Kutup bu toplumu kafir görüyor. Seyyid Kutub bu topluma cahiliye toplumu diyor. Seyyid bu toplumun camilerine namaz kılıp ibadet ettikleri yerlere cahiliyenin mabetleri diyor. Müslümanların evlerini mabede çevirmeleri gerekir diyor. Bunlar da ısrarla kardeşler Seyyid Kutub'u yanlış anladınız. Seyyid Kutub aslında öyle söylemiyor. Seyyid Kutub aslında şöyle diyordu ama millet Seyyid Kutub'u yanlış anladı diyor. Adam da götürmüş mikrofonu Yusuf Karadavi'ye uzatmış. Yani Yusuf Karadavi ziyaret etmiş. Aynı soruyu Yusuf Karadavi'ye soruyor. Yusuf Karadavi de diyor ki kardeşlerim bu programda 62'den sonra diyor Seyit Kutub'un fikirleri değişti. Seyyid Kutub kaç yılında idam edildi? 66 yılında idam edildi. Ee, yoldaki işaretleri ne zaman yazdı? 65'te yazdı Seyyid Kutub. 62'den sonra diyor Seyit Kutub'un fikirleri değişti. Yani Seyyid Kutub da ikhvanın bu fikirlerini ya biliyor ya bilmiyor. Ama 62'den sonra fikirleri değişti. Hatta Şöyle bir ana aktarıyor Yusuf el-Karadavi. Yusuf el-Karadavi biliyorsunuz yani ihvanın tabiri caizse mercisi. Hani şer'i konularda ihvanın kadısı e diyelim Yusuf el-Karadavi. Diyor ki bu şeyde bir arkadaş diyor o dönemde onunla beraber e, cezaevinde bulunan bir arkadaş. Bunun fikirlerinin değiştiğini görünce diyor. Seyyid Kutuba dedi ki ya sen o zaman İmam Şafii gibi oldun. Hani biliyorsunuz İmam Şafii'nin iki mezhebi var. Mezhebul kadim bir de mezhebul cedid. Yani İmam Şafii'nin önce fıkhi konularda fikirleri başka. Daha sonra Mısır'a gidince farklı alimlerle, farklı rivayetlerle karşılaşınca bazı konularda fikirlerini değiştiriyor. Değiştirmeden önceki bir döneme eski mezhep deniyor. Değiştirdikten sonraki döneme yeni mezhep deniyor. Seyyid Kutub'a diyor o zaman senin de artık bir eski mezhebin var. Bir de yeni mezhebin var. Seyyid Kutub diyor doğrudur. Ben de İmam Şafii gibi mezhebimi ve görüşlerimi değiştim. Ama benimle Şafii arasında bir fark var diyor. Şafii... Fer'i ve fıkhi meselelerde fikirlerini değiştirdi. Ben ise usule taalluk eden meselelerde fikirlerimi değiştirdim. Yani akaitte, itikatla alakalı bazı konularda ben fikirlerimi değiştirdim diyor Seyyid Kutub. Ve Yusuf el-Karadavi ısrarla Seyyid Kutub'un toplumu tekfir ettiğini, toplumu cahiliye toplumu olaraktan gördüğünü ve kitaplarından da son, özellikle son dört senede yazmış olduklarında buna dair çok fazla nas bulunduğunu söylüyor. Yine... Yusuf el-Qaradavi'nin kendi resmi web sitesi var kardeşlerim. Orada şu başlık altında bir makale yazmış. Kelimetun Ahira haule Seyyid Kutup. Seyyid Kutup hakkındaki son söz diyor. Ee, Yusuf el-Qaradavi bu makaleyi yazma gerekçesi şu. Diyor ki ben Seyyid Kutup'la alakalı bu fikirlerimi söyleyince yani Seyyid Kutup işte 62'den sonra fikirlerini değiştirdiği toplumu kafir görür. İşte cahiliye toplumu olaraktan görür. Bazı kardeşler diyor bana saldırdılar. Yani hücum ettiler. Sen niye şimdi bunu ortaya attın? Sen Seyyid Kutub'u yanlış anladın. Başkaları Seyyid Kutub'tan, Seyyid Kutub'un hiçbir şekilde insanları tekfir etmediğine dair bazı nakiller, bazı fikirler aktarıyorlar diye. Şeyde diyor ki, Yusuf el Karadavi de diyor ki burada kardeşler. Yani diyor yapacak bir şey yok. Seyyid Kutub'un yazıları ortada. Seyyid Kutub'un kitapları da ortada. Adam kitaplarında açık açık bu fikirleri savunuyor. Adamın kendi sözleri varken biz başkalarının adam hakkında aktarmış oldukları anılara mı dayanarak adam hakkında hüküm vereceğiz? Hayır diyor. Seyyid Kutub'un zaten bu konudaki şeyleri bellidir. E bu konudaki fikirleri bellidir. Hatta bakın şu şeyi aktarıyor orada. Diyor ki İbrahim Abduh yani Seyyid Kutub'un o dönemde beraber aynı cezaevinde kaldıklarından bir tanesi diyor ki biz 65'te cezaevine girdiğimiz zaman baktık ki diyor çok ilginç fikirler var cezaevinde. Yani önceden ihvanda olmayan bir takım fikirler var. Ne gibi işte bütün toplum kafirdir. Biz bu toplumu müşrik bir toplum olaraktan kabul ediyoruz. Ve diyor bu fikirlerin hepsi seyyid kutuba dönüyor. Yani hani en son soruyoruz sen kimden duydun, sen kimden duydun. Meselenin özü, mercisi seyyid kutuba dönüyor. E tabii diyor biz bunu seyyide de yakıştıramadık. Hani seyyid böyle bir şey yapmaz diye düşündük diyor. Daha sonra diyor cezaevinde çok büyük bir fitne çıktı. Yani cemaat içeriden sarsıldı diyor. Hani cemaatin fikirleri konusunda bir tartışma söz konusu oldu. Ta ki diyor yani ikinci mürşit Duatun la kudat kitabını yazdı, ondan sonra fitne dindi. Yani şu an ihvanın, bu bizim akidemizdir diye yazmış oldukları bir kitapları var. Kitabın orijinal adı Duatun la kudat, yani biz davetçiyiz, kadı değiliz. Zaten bu sözü çok duymuşsunuzdur, ihvancıların meşhur, e, meşhur sözüdür. Biz hem davetçiyiz hem kadıyız, yani... Hem davetçiyiz, insanlara Allah'ın dinine davet ederiz. Hem de Allah'ın kafir dediğine kafir der, Allah'ın Müslüman dediğine Müslüman deriz. Nasıl ki Allah namaz farzdır dediğinde hiç gocunmadan, insanların çoğu namazı terk etmiş olsa bile anlımız ak, şeyimiz göğsümüz böyle gerilmiş bir şekilde namaz farzdır diyoruz. Hiç kimseden çekinmiyoruz. Hakeza Allah bir şeye küfür diyorsa, Allah bir şeyi yapana kafir diyorsa, böyle hüküm veriyorsa eğer biz hiç tereddüt etmeden onun küfür olduğuna, onu yapanın da kâfir olduğuna söyleriz. Namazın farz olduğuna hükmeden de Allah'tır. Onun kadısı da Allah'tır. İnsanların bazısının, Müslüman bazısının kâfir olduğuna hükmeden de Allah'tır. Kim? Namazın, orucun, zekatın farziyetini Allah'tan alıp, Allah'ın insanlar hakkındaki hükmüne gelince biz davetçiyiz, kadı değiliz derse, bu adam ya cahildir, dininden habersizdir, dinin esaslarını bilmiyordur. Veyahut da insanları saptırmak isteyen bir saptırıcıdır. Onun için kardeşlerim biz hem davetçiyiz hem de kadıyız. Rabbimizin vermiş olduğu bütün hükümlerin arkasındayız. Ve bu hükümleri söylerken de hiçbir şeyden gocunmayız. 6 milyar, 6,5 milyar insan oruç tutmuyor diye oruç farz değil midir diyelim? 6,5 milyar insan orucu terk etti diye oruç tutmayan fasık değil midir diyelim kardeşlerim? 6 milyara, 7 milyara yakın insan açıktır diye açılmak saçılmak cahiliyenin işlerindendir. Açıklık fasıklıktır demeyelim mi yani insanların çoğu yapıyor diye. Hakeza insanların çoğu demokrasi dinine girmiş diye demokrasi şirktir. O dine girenler de o dinin mensubu olan müşriklerdir demeyelim mi yani. Hani insanların çoğunun bir batıl içerisinde olması bizim o konuda hakkı söylememize engel mi olsun? Hayır. Bizim hakkı söylememize engel olmasın. Burada Yusuf el-Karadavi İbrahim Abdu isimli şahsın da şehadetiyle Duaatun la kudat kitabının Seyyid Kutub'un fikirlerine reddiye olarak yazıldığını kabul ediyor. Yani ihvanın tekfircilik fitnesine cevap diye yazmış olduğu o risale aslında e, Seyyid Kutub'un fikirlerine yönelik yazılmış olan bir şeydir. Yazılmış olan bir risaledir. Onun için kardeşlerim Seyyid Kutub'un hayatında üç dönem vardır. Seyyid Kutub'un hayatında üç dönem vardır. Birinci dönem Seyyid Kutub'un lise çağından 1940'lı yıllara kadar olan dönemidir. Bu dönemde Seyyid Kutup sadece bir edebiyatçıdır. Hatta edebiyatçıların içerisinden en sapık olan Akka'da tabi olmuş, Abbas Akka'da tabi olmuş, onun fikirlerini savunan, insanlara onun fikirlerini anlatan bir adamdır Seyyid Kutup bu döneminde. Sonra Seyyid Kutup Kur'an'la tanışmaya başlıyor. İkinci dönem yani 1940'tan sonraki dönemi için söylüyorum. Seyyid Kutup Kur'an-ı Kerim'le tanışmaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyor ve bu dönemde şu anda Türkçe'ye de çevrilmiş olan Kur'an'da kıyamet sahneleri, Kur'an'da edebi tasvir gibi kitaplarını Seyyid Kutup bu dönemde yazıyor. Yani hem edebiyatla ilgileniyor, hem de bununla beraber Kur'an-ı Kerim'le ilgileniyor Seyyid Kutup. Sonra kardeşlerim Seyyid Kutup Amerika'dayken, Hasan el-Benna'nın öldürülmesi olayında, Amerikalıların sevincini, İslam'a olan düşmanlıklarını görünce, Seyyid Kutup'un olaylara bakış açısı değişiyor ve bırakıp Mısır'a dönüyor. Mısır'a geldiğinde de, İhvan-ı diyalog içerisine girmeye başlıyor. İşte bu dönem, yani Seyyid Kutub'un 45 veya da 46-47'den sonraki dönemi diyebileceğimiz bu dönem, Seyyid Kutub'un e, işte ihvanla tanıştığı, ihvanın içerisine girdiği dönemdir. Ve Seyyid Kutub bu dönemde 15 sene hapis cezası alıyor. Sıhhati el vermediğinden dolayı serbest bırakılıyor. Sonra tekrardan cezaevine alınıyor. İşte cezaevinde alındığı o 62 ile 66 yılları arasında... Seyyid Kutub'un olaylara bakış açısı tamamen değişiyor. Kimine göre? i̇bn Teymiyye'yi okuduktan sonra fikirleri değişiyor. Kimine göre? Mevdudinin Kur'an'a göre dört terim kitabını okuduktan sonra fikirleri değişiyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerine farklı bir gözle bakıyor. Kimine göre de? Muhammed İbni Abdülvahab'ın kitaplarını ve eserlerini okuduktan sonra Seyyid Kutub'un fikirleri değişiyor. Allah'u alem. Ama bildiğimiz kesin olan bir şey var ki Seyyid Kutub'un fikirleri değişiyor. İhvanın çizgisinden tamamen farklı bir çizgiye Seyyid Kutup kaymış oluyor. Bugün, İhvanın Seyyid Kutup'a bakışı iki, iki cenah var. Bir, Seyyid Kutup yanlış anlaşıldı. Seyyid Kutup aslında öyle söylemek istemiyor diyen bir grup var İhvanın içerisinde. Niye? Çünkü Seyyid Kutup kardeşlerim evrensel bir marka. Yani hiçbir, mesela bir cemaat düşünün, insan Seyyid Kutup gibi bir adamın kendi cemaatinden olmasını istemez mi? Yani bir cemaat için şereftir ki, Seyyid Kutup gibi hakkı anlatmış, hakkı yazmış, ve bu uğurda canlını vermiş olan bir insanın o cemaatin öncülerinden biri olması. İkinci grup, Karadavi gibi açıkça Seyyid Kutub'un son dönemlerinde fikirlerini değiştirdiğini, tekfire kaydığını, toplumları tekfir ettiğini söyleyen bir akım e, var. İhvan-ı içerisinde. Onun için kardeşlerim, benim bu e, bir saattir anlatmak istediğim şey şuydu. Yani çok daha fazla örnek de verebilirim e, bu anlattıklarıma ama i̇khwan ı Müslüm'ün kurulduğu günden beri i̇khwan ı Müslüm'ün itikadı budur. Bunları niye anlattım? لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ Ta ki helak olan delil üzerine helak olsun. Hayat bulacak olan da delil üzerine hayat bulsun diye. Burada ben asıl meseleye gelmek istiyorum kardeşlerim. Şimdi biliyorsunuz i̇khwan ı Müslüm'ün dünyanın en büyük ve eski cemaatlerinden bir tanesi. Yani son 200 yılı ele alacak olursak eğer en büyük olan ve en köklü olan birçok cemaatin de onun rahminden neşuneme bulduğu bir cemaat İkhwani Müslimin cemaati. Doğal olaraktan bizim fikrimizde olan insanlar bile İkhwani Müslimin hakkında konuşurken korkuyorlar. Yani insanların tepkilerini almaktan çekiniyorlar. Mesela Eymen Ez-Zawahiri Hasadul Mur adında bir kitabı var. Yani İkhwan'ın 60 yıllık acı tarihi diye İkhwan'ın tarihini anlatıyor. Burada anlatmış olduğum örneklerin belki bir çoğu orada da vardır. Yani ben özellikle kendi kitaplarından aktarmak istedim ki tam yerli yerinde olmuş olsun diye. O da bunları aktarıyor ve kendisi zaten ihvandan gelen biri. Hani ihvanı çok iyi tanıyan, ihvanla mesaisi olmuş olan biri. Fakat kitabın içerisinde Hasan el-Benna'ya rahmet okuyor. Hasan el-Benna rahimahullah diyor. İhvan Müslüman bir cemaattir diyor. Ee, yani hani ihvanı ele almış olduğu zaman bütün bu küfürlerini anlatmakla beraber ama son hükmü verme konusuna gelince ihvanla ilgili böyle bir şeye sahip, böyle bir fikre sahip. Bu sadece bir örnek. Yani bunun gibi mesela Hamas da aynı şekilde böyle. Düşünün Türkiye'de veya dünyada demokratik yolla İslam'a hizmet İslam'da böyle bir şey yoktur. Bu yol küfür yoludur. Ve buna tabi olan insanlar da Müslüman değildir. Hani bu akideye sahip olan insanlar var. Bakın şimdi ihvanı seven ve ihvanın yoluna tabi olmuş olan insanların İhvanın peşinden gitmesine söyleyecek bir sözümüz yoktur. Adamlar zaten şimdi AK Partili birinin mürsiye sahip çıkmasını kınıyabilir miyiz kardeşler? Kınıyamayız çünkü zaten o yolun doğru bir yol olduğuna inanıyor adam ve o yolun peşinden gidiyor. Kıyamet gününde de onun karşılığını hesabını Allah verecektir. Ama bunu demokrasiyi bir din kabul eden, bu yolu bir küfür yolu olaraktan kabul eden insanlar Hamas hükme geldiği zaman gevelemeye başladılar. İşte biz Hamas'ın küfrüne inanırız, Kassam Tugayları'nın küfrüne inanmayız. Hamas'ın içerisinde bunu kabul edip destekleyenler sonra başka bir grup çıktı. Hamas tevil ehlidir. Başka bir grup çıktı. Hamas işte acziyet fıkhı içerisinde olduğu için Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor demeye başladı. Bunlar hepsi kardeşlerim şundan dolayı şundan kaynaklanıyor. Zaten onu özellikle anlatmak istiyorum. İnsanın durduğu yer İslam akidesine göre değil mücadele fıkhına göre olduğu zaman insan mücadele şartlarına göre de itikadını değiştiriyor. Yani bugün daha önce mürsi bunu mübarek bunu yaptığında onu tekfir eden daha önce işte Arafat bunu yaptığında Arafat'ı tekfir eden insanlar Hamas ve İhvan aynısını yaptığında onları tekfir edemiyorlarsa eğer kardeşlerim niye? Bu onların hakimiyetin Allah'a ait olduğuna ve Allah'tan başkası bu hakkı kendinde gördüğünde onun kafir olduğuna itikat etmediklerini gösterir. Bu adamlar tağutlarla mücadele ettikleri için, tağutlar onları zindanlara attığı için, onlara eziyet edip işkence yaptığından ötürü tağutları tekfir ediyorlar. Yoksa itikattan dolayı tağutları tekfir etmiyorlar. Eğer itikattan ötürü tağutları tekfir etmiş olsalar, aynısını hamas yaptığında... Aynısını ihvan yaptığında onların da kafir olduğuna itikad etmeleri gerekir. Hani Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ya "Kuffarukum خَيْرٌ مِنْ ulaikum, Sizin kafirleriniz önceden yaşayan kafirlerden daha mı hayırlıdır? Allah Azze ve Celle Mekkeli müşrikleri eleştiriyor. Yani kafir kafirdir. Allah Azze ve Celle'nin küfür dediğini yapan, Allah Azze ve Celle'nin şirk dediğini yapan insan Allah'ın yanında müşriktir. Bunun şu dine müntesip olmasıyla bu dine müntesip olması arasında bir fark yoktur. Maalesef kardeşlerim İslami hareket mesela Rabia meydanındaki olaylara dediğim gibi bugün AK Partili biri bunu desteklese buna söyleyebilecek bir şeyimiz yoktur. Çünkü onun da kendine seçtiği yol budur ve Allah kıyamet gününde aramızda hükmedecektir. Ama kendini tevhide nisbet eden birinin e, bunun şirk yolu olduğuna inanan birinin Rabia meydanındaki olaylar hakkında e, onları destekler bir noktada durması bu çok fazla anlaşılabilecek bir şey değildir kardeşlerim. Yani bu insanın itikadi meseleleri aslında tam anlamadığını veya savunduğu itikadın vakadaki karşılığını çok iyi tespit edemediğini gösterir. Ondan dolayı ihvani müslimin cemaati kurulduğu günden beridir. Hakimiyetin Allah'a ait olması konusunda problemli bir cemaattir. Parlamentoya girip İslami olmayan bir düzende hizmet etme konusunda problemli bir cemaattir. Yahudi, Hristiyan ve la bera diğer dinlere bakış açısında problemli bir cemaattir. Hakeza, Müslümanlara, tevhid ehline bakış açısında da problemli bir cemaattir. Ve bu, Hasan el-Benna'dan başlamak üzere, Muhammed Mursi'ye kadar değişmemiş olan bir itikattır. Sadece bu itikadın içinde değişen, farklılaşan, ve çok da fazla ömür yaşayamadan e, şehit edilen Seyyid Kutup'tur. Bunun dışında cemaatin akidesi, Seyyid Kutup'a reddiye vermiş oldukları biz davetçiyiz, biz kadı değiliz kitabında yazılı olan şeylerdir. Ve bu fitne, İslam ümmetine ihvandan bulaşmıştır. Yani AK Parti'yi suçlamanın, Necmetin Erbakan'ı suçlamanın bir anlamı yoktur. Elbette bunlar da suçludurlar, o ayrı bir konudur. Ama bu ümmeti demokrasi şirkine ve küfrüne bulaştıran Tayyip Erdoğan değildir. Bu ümmeti demokrasi küfrüne ve şirkine bulaştıran Necmetin Erbakan değildir. Onlardan önce eğer bunu küfür ve şirk olarak kabul ediyorsak, bu ümmeti buna çeken, bunun yollarını ümmetin önünde hazırlayan Hasan el-Benna, ve Hasan el-Benna'nın cemaati, İhvan-i Müslüm'ün cemaatidir. Bu da kendi kitaplarında söylemiş oldukları sözleridir. Allah Azze ve Celle onları da bizi de hidayet etsin, hidayetlerimizi arttırsın. Bizlere hakkı hak olarak göstermeyi ve ona tabi olmayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak göstermeyi ve batıldan iştinab etmeyi bizlere ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri bunların hidayetine vesile kılsın. Aynı zamanda kardeşlerim, yani ben Allah'tan temennim şudur ki, Bugün Mürsi'nin içine düşmüş olduğu durum bu ülkede de onun yoluna yeltenen insanlara bir ders olsun. Bu yolun yol olmadığını farkına varsınlar. Tevbe edip tekrardan asıl rüşlerine geri dönsünler. Çünkü biliyorsunuz gün geçmiyor ki İslam ülkelerinden bir tanesinde kendini İslam'a nispet eden ülkelerde İslami cemaatlerden bir tanesi siyasi bir parti kurup seçimlere katılıp işte hükme geldikten sonra bir takım değişiklikler yapacaklarını ilan etmesinler. Yani hemen hemen her seçim döneminde veya her belli bir dönemde başka bir cemaat maalesef bu konuda menhecini, duruşunu değiştiriyor. Ve ihvanın açmış olduğu yoldan e, yola giriyorlar. Bu yolda devam ediyorlar. E, sonuç ortada kardeşlerim. Yani Batılıların gelin demokrasiyle demokratik seçimlere katılın. Sizin meşru kabul edelim diye e, Müslümanlara teklif getiren insanların Hesaplarına gelmediği zaman nasıl İslami cemaatlere oyunlar kurdukları, onlara alaşağı ettikleri, idam ettikleri ortadadır. Ve üzücü olan nedir? İzzetli bir şekilde yaşayıp, izzetli bir şekilde ölmek varken, zelil bir şekilde yaşayıp, demokrasiyle insanlara hükmetme mücadelesi esnasında ölmektir. Yani düşünün, siz bir ömür boyunca bu dine hizmet için maldan, evlattan, aileden vazgeçeceksiniz. Ama ölürken ölüm sebebiniz nedir? Demokrasiyi tahkim etmek adına Hristiyanlarla Müslümanların arasında fark yoktur. Hristiyanlar da bizimle beraber ülke yönetebilirler. Bunu insanlara anlatmak adına bizi tanıdığınız gibi değiliz, bizi yanlış tanıyorsunuz diye batılılara şirin görünmek adına çabalarken aynı Batırlılar sizi katletsinler, sizi idam etsinler. Bir günde binlerce insanı canlı canlı Rabia meydanında öldürsünler. Bu gerçekten bir zillettir. Umuyorum ki Rabbim Onların yolundan gidenlere de bunu gösterir. Onlara basiret ihsan eder. Tövbe ihsan eder. Ve tekrardan rüşdelerine, İslamlarına dönmeyi onlara nasip eder. Allahumma amin. Ve akiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.